Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Bugün 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü için bir açıklama yaptı. Bu yıl "Çözümlerimiz Doğada" diyerek gezegenimizin yaşam çeşitliliği olan biyolojik çeşitliliğin önemini vurguluyoruz. Çünkü kara ve deniz ekosistemlerinin bozulması 3,2 milyar insanın refahını zedelirken doğa biyolojik çeşitlilik ise elden gidiyor. Dünyamızda bitki, hayvan, mikroorganizm olarak tanımlanan çeşitlilik yaklaşık 1,75 milyon. Ancak bilim insanlarının tahmini 3 ila 100 milyon arasında değişirken genel görüşse insan yaşamını benzersiz kılan 13 milyon tür olduğu şeklinde. 1993 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2020 sonrası iklim değişimiyle mücadelenin yol haritası Paris Anlaşması çatısında gezegenimizin zenginliklerinin geleceğini kapsıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü liderliğinde iklim krizi, gıda güvenliği, su temini ve biyolojik çeşitlilik için bozulmuş ve yok edilmiş ekosistemlerin yenilenmesini gerçekleştirecek. Bu yenileme ile 26 gigaton sera gazı salımının atmosferden alınması öngörülüyor. Türkiye'nin de üye olduğu biyolojik çeşitlilik için bilim politika arayüzünü güçlendirme hedefi hükümetler arası bilim ekosistem hizmetleri bilimsel politika platformu 1 milyon tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya derken henüz çok geç olmadığını bildirerek dönüştürücü değişim gereği tanımını Teknolojik, ekonomik, sosyal etkenlerin yeniden yapılandırılması için ortaya koyuyor. Doğanın adeta onarılması ve sürekli korunması için çalışmak gerek. Hem de çok. Başarabilir miyiz? Evet. Başarmalıyız. Gezegenimizin çığlığını yok saymamalıyız dedi Kara Osmanoğlu. Biyoçeşitliliği korumak üzere Change.org'da da başlatılan pek çok kampanya var. Bunlardan birkaç tanesini sizinle paylaşalım Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nde. Alanya Yeşiloz sahilindeki biyolojik çeşitliliği yani karete karete ve kum zambaklarını korumak için kampanya yürüten Güldane Şahin bir güncelleme paylaştı. Güldane Şahin Change.org Taksim Yeşiloz sahiline dokunma adresindeki kampanyada şöyle demiş. Özel bir şirketin bu bölgede deniz içindeki yanaşma dolfeni tesisiyle ilgili davamıza gelince biliyorsunuz ki yürütmeyi durdurma davası açmıştık. Koronavirüs nedeniyle bilir kişi keşfimiz ertelenmişti ama şimdi açılmanın başlamasıyla bu sürecin hızlanacağından endişe ediyorum. Bu nedenle asla sessiz kalmamalıyız. Bu konunun peşini bıraktığımızı düşünmelerine izin vermemeliyiz. Sizlerden kampanyayı daha fazla paylaşmanızı rica ediyorum demiş. Bu kampanyaya destek vermek için Change.org Taksim Yeşilöz sahiline dokunma adresini ziyaret edebilirsiniz. Figen Ant'ın başlattığı kampanya Osmaniye'deki Kırmıtlı Kuş Cenneti'nin yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilip bir statü kazanmasını ve sulak alan ilan edilmesini talep ediyor. Change.org Taksim Kırmıtlı Kuş Cenneti adresindeki kampanyada şu ifadelere yer verilmiş. Unutulmuş bahsi bile edilmeyen bir cennet var. Çukurova'nın o bereketli topraklarında bilir misiniz? Bilinen 250 çeşit kuş da mesken belledi burayı. Kimseler bilmez ama bilenlerin de Kırmıtlı Kuş cenneti burası. Şimdilerde bakımsız haliyle giderek bozulan ekosistemiyle yitmeye yüz tutmuş durumda. Bir düşle yola çıktık. Bu bölgenin öncelikle yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilip bir statü kazanmasını ve sulak alan ilan edilmesini talep ediyoruz. Kırmıtlıya gerekli özen gösterilsin. Göz dolduran doğasıyla ve çeşitli kuşlarıyla cennet olmaya devam etsin, korunsun. Ama her şeyden önce buradaki ekosistem... Doğa korunsun. Senin de çabanla Kırmıtlı'yı kurtarabiliriz. Destek ol, imzala, paylaş. Bu çağrıya kulak vermek isterseniz change.org.taksim kırmıtlı kuş cenneti adresini ziyaret edebilirsiniz. Gazi Paşa platformunun başlattığı kampanya Antalya'nın 50 bin nüfuslu Gazi Paşa ilçesinde karetta karettaların yuvalama alanı olan sahillerin sit derecesinin düşürülmesi planlarına karşı çıkıyor. change.org/gazipaşa Taksim Gazi Paşa adresindeki kampanyada bölgenin betonlaşmasına yönelik endişeler dile getirilmiş ve şöyle denmiş: Kumsalı bulunan kıyılarımız nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının üreme alanları. Gazi Paşa Akyer kayalarındaki mağarada Akdeniz fokunun varlığı tespit edildi. Akdeniz fokları üzerinde yapılaşma olmayan, insanların kolay ulaşamadığı ve insan faaliyetlerinden uzak kalmış tercihen üreme ve barınma işlevi gören kıyı, mağara ve kovuklarına sahip sessiz ve tenha kayalık sahilleri yaşam alanı olarak seçer. Bu alanların bozulmasından doğrudan etkilenir biyolojik çeşitliliği yüksek olan Gazipaşa'daki kum zambaklarının ve diğer endemik bitkilerin de bulunması nedeniyle kumsalı bulunan sahillerimiz birinci, ikinci, üçüncü derecede doğal sit alanları. Gazipaşa henüz kıyıları betonlaşmamış, güzelliği bozulmamış, yaşanabilirliğini sürdüren nadir beldelerimizden biri. Bu planlar turizmin geliştirilmesi adı altında hazırlanan beton kütleleriyle Gazipaşa'nın tarımını olumsuz yönde etkileyecek. Halkın denize ulaşımını imkansız kılacak. Yaşamaları için bu sahillere ihtiyacı olan canlıların yaşam alanları ellerinden alınacak. İşte tüm bu nedenlerle bölgenin koruma statüsünün düşürülmesine karşı çıkan kampanya changeorg taksim adresinde. Sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği.